bədâil emânet. Emanetleri eda etme, emanetleri alınan emanetleri sahibine eda etme, verme babı. Allah Teala buyuruyor ki: "İnne Allaha ye'murukum en tu'addul emânâti ilâ Allah Teala buyuruyor ki: Allah Teala sizlere emanetlerini emanetleri sahiplerinize, sahiplerine vermenizi emrediyor.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 Peygamber nebi Aleyhissalatu vesselam diyor ki sizlere bir kimse bir hadis sizlere bir kimse bir kardeşiniz bir söz bir konudan bahseder. O konudan bahsederken de diyor böyle sağına soluna bakarsa o diyor emanettir. Hadis-i şerifte Bunun İmam Ebu Davud Vesir'imizi rivayet etmiş. Aynen böyle diyor. İza haddethar racul bi hadisin thumma iltafa fehiye Yani bakın Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam, Sellem Bundan binlerce yıl önce, 1400 sene önce ne yapmış? Bütün e, ahlak kurallarını bize öğretmiş. Sizlere bir kardeşiniz diyor bir söz nakleder. Ve ki bunu kimseye söyleme, aramızda sır kalsın demese bile anlatırken böyle sağa sola bakıyorsa kimse duymasın diye. Bu bile diyor Aleyhissalatu vesselam nedir? Onun sana verdiği bir emanet. emanettir. Sen onun o böyle kafasını sağa sola çevirip bakmasından ne anlayacaksın? Bu sözün sana verilen bir emanet olduğunu. Anlayacaksın. Aynı şekilde kişinin hanımı ile arasında olan şeyler de nedir? İkisi arasında olan emanettir. Bunlar da ne yapılmaz? Neşredilmez, yayılmaz. Bu da Allah-u Teala'nın e, bu din aracılığıyla insanlara öğretmiş olduğu edep ahlaktan bir tanesidir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam, böyle yapan insanların Allah katında kıyamet gününde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 erkekler, bayanlar, hanımlar bütün bu emanetleri ne yapacaklar? Koruyacaklar, muhafaza edecekler. Diyor ki Allahu Teala ayetin devamında "İnna <gülüyor> Allah kana semi'an Muhakkak Muakakçı Allahu Teala işitir ve görür. Yani Allah Teala sizlere emanetlerini, emanetleri sahiplerine vermenizi emrediyor. Ayetin bitiminde diyor ki Allahü Teala semi bak innallah kane semi anbasiyor. Allah işitendir, görendir. Yani. Buradaki işitendir ve görendir ifadesi arkadaşlar Allahü Tealanın kullarına bir tehdididir. Yani sizler o emanetleri alıyorsunuz, o sorumluluklar altına giriyorsunuz ve Allahü Teala bilin ki işitendir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 Allah hala diyor ki biz bu emaneti göklere, yerlere ve dağlara yükledik. Fe ebeyna en Ama onlar ne yaptılar? Bu bu yükü kabul etmediler. Bu hamalahu'l insan. Bu yükü dağların, göklerin ve yerlerin kabul etmediği sorumluluğunu almadığı yükü kim yükledi? Fe hamalahu'l insan.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 Kader konusuyla alakalı ayrıntılı, tafsilli bilgiyi isteyen arkadaşlar, bir önceki hafta, geçen haftaki tevhid dersinin kayıtlarına dönersen oradaki neyi bulur? Tafsili, ayrıntıyı bulur. Allah-u Teala'nın bilmesi, yazması, meşiyet dilemesi ve halk etmesi, yaratması, kaderin dört mertebesi. Bunların hepsini ne yaptık? Anlattık. Ondan sonra allah Teala mesela Fussilet suresinde bize bahsediyor. Yere ve göğe diyor ki, اِتِيَا تَوْعَنْ اَوْ كَرْحَنْ İsteyerek ya da istemeyerek gelin. allah Teala yere ve göğe böyle emrediyor. Gelin diyor onlara. Ve yer ve gök diyorlar ki kalete, kalete. dediler ki allah Teala'nın bu emrine karşılık eteyne ey Allah'ım geldik ta'i'in ne yaparak geldik? İsteyerek ve itaat ederek boyun bükerek geldik ey Allah'ım diye. Allah-u Teala'ya ne yapıyorlar? Cevap veriyorlar. İşte allah Teala bu emaneti nasıllığını bilmediğimiz bir şekilde ne kime sunmuş, dağlara sunmuş. O görmüş olduğumuz, yerinde sapasağlam duran, hiç oynatabilecek, yerinden oynayabilecek, oynayabileceğini zannetmediğimiz, düşünmediğimiz o dağlar, o semavat, o, o yeryüzü, o kara parçası ne yapmış? Bunu kabul etmemişler. Bu emaneti kendine insan almış. Ama insanoğlu da nedir arkadaşlar? Valumen <gülüyor> cehula.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 Yarın saat 12'de yanına geleceğim dediğinde gelmez. Şunu yapacağım dediğinde yapmaz. Ve eğer tümüne kendisine emanet verildiğinde kahane. Ne var? Kıyamet eder, ihanet eder. Yani o emanetine yapmaz. Da artık ondan alamaz. Bunlar arkadaşlar münafıkların en belirgin özellikleri.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 Kalıv ila şeyatinihim. Diyor ki Allah-u Teala. Şeytanlarıyla baş başa kalınca ne yaparlar? Kalu inna akum. Bizler sizinleyiz ey şeytanlar. İnnemâ nahnu mustehziûn. Bizler o adamlarla yani Müslümanlarla, sahabelerle ne yapıyoruz? Alay ediyoruz. Allah hemen cevap veriyor. Allahu yestehziû bihim. Allah onlarla alay ediyor. Onlara oyalıyor. Mühlet veriyor.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 Şehadet ederiz ki muhakkak ki muhakkak sen Allah'ın resulüsün. Böyle konuşurken böyle tekitlerle, vurgularla konuşuyorlar peygamberimize. Ama münafıklar diyor ki Allah Teala bakın cevapta. Vallahu ya'lemu innaka la rasuluhu. Allah biliyor senin onun resulü olduğunu. alemu ya'lemu innaka la rasuluhu vallahu Ve Allah şahittir ki bakın onların şahitliğine karşı Allah da şahittir ki innel munafiqina muhakkak ki münafıklar.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 Hangi konuda? Nebi Aleyhisselatü Vesselam yaklaşık ilim ehli diyor ki 12 ya da 13 adet münafıklar var. Bunların, yani bundan daha fazla da 13 tanesinin ismini Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu sahabeye ne yapıyor? Söylüyor, Söylüyor haber veriyor. Yani liste bu sahabede. Tabii bu sahabeye bu haberin verildiğini de birçok insan biliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam münafıkların isimlerini ona vermiş, haber vermiş. Bunlardan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 Yerine getirmemizden dolayı verilen bize bahşetilen bir rahatlık değil. Şeytanın oyalaması. Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh tutarmış Huzeyfe'yi yakasından demiş ben o listede mıyım? bana haber ver. Yani aleyhissalatü Vesselam'un Ömer hakkında radıyallahu hakkında söylediği o kadar çok hadis var ki. Eğer diyor mesela hadiseden bir tanesi in اِنْ يَكُنْ ف۪يكُمْ مُحَدَّثُونْ omar Aranızda diyor Allah tarafından hakkı söyleyen Hakkım söyletildiği insanlar eğer olacak ise bunların ilk kimdir diyor Aleyhissalatullah salam Ömer. Ömerdir. Ömerdir diyor. Birçok çok fazileti var onlar radıyallahu anh. Tabii Ömer'in şeyinden kurtulmak mümkün mü? Diyor ki Huzayfə radıyallahu anh, La sen diyor hayır bu listede yoksun. Peşinden de diyor ki Valla uzeki, Badaki ahaden. Ama diyor senden sonra da kimseyi ne yapmam.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 Gırtlağa kadar laflet içinde batmış. Ama bir günde olsun acaba aa, gerçekten ya ben de yani münafıklık mı var diye kendine sorabilecek. Ne yapamıyor? Zamanı bulamıyor. Kendisi de bu şekilde baş başa kalamıyor. Diyor ki Hüzeyfe radıyallahu anh. fena Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiseyin.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 hiçbir şey de yoktur. İçinde su vardır, boştur değil mi o? Yani şey ifade eder mi o? Etmez. O kalpte kalan, emanet yerine gelen, emanetin kaldırılıp, yerine konulduğu o iz, o şey emanete ne yapmaz? Emanetle alakalı hiçbir şey ifade etmez. ثُمَّ أَخَذَ حَصَاتًا Sonra Peygamber Aleyhisselam alıyor bir şeyi, taşı, küçük bir şeyi, ayağından yere bırakıyor. Bunu anlatmak için, bunun ne olduğunu öğretmek için. Fiyesbihu'n-nas yetabayaeun ve insanlar diyor sabah uyanırlar kalkarlar alışverişe devam ederler. O alacak o verecek değil mi ticaret olacak. Ferayaka ahadun <nasu> yuaddi'l hatta yuqal inna fi bani fulan raculan eminen İnsanlar artık diyor emaneti eda etmezler. Emaneti yerine getirmezler. Borç alır. Yarın vereceğim der bitmiştir vermez. Diyor bu bu hal öyle bir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 diyorlar ki, "Bir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzmü Allah tebaake ve teala, yüzmü Allah tebaake ve teala, insanı, fiy kumul müminon, hatta tuzla Allah Teala kıyamet günü bütün insanları ne, ne yapacak? bir araya toplayacak. Peygamber aleyhissalat ve bizlere bize bunu anlatıyor. Yani bize bunu belki annemizden, belki babamızdan falan dinledik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 istiftah لنا الجنه. Bizim için şu cennetin açılmasını bir iste. Fe yekulu hal akhrajakum min al-jannati illa khatiatu abuykum. diyor ki, şimdi bu insanda şefaat talebinde bulunuyorlar. Eli Mehri diyor ki yani şefaat edecek kimsenin kusursuz olması lazım. Yani sen birisine birisini tavsiye edeceksen aracı olacaksan aracı olduğun makam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 Lestu bi sahibi zalik. Adem aleyhisselam diyor ki yani bu şefaatin sahibi buna mücehhir bir kimse değilim. <gülüyor> İzhabu ila İbni İbrahim Halilillah. Diyor ki benim diyor soyumdan gelen İbrahim'in yanına gidin. İbrahim aleyhisselam diyor ki fe'tun <gülüyor> İbrahim feyequl İbrahim lestu bir sahibi zalik. İbrahim ne diyor ki Aleyhisselam ben buna kadir değilim, buna sahip değilim. Çünkü o da Allah adına ne yapmış? Üç tane tıvayetler de geliyor, yalan söylemiş. Diyor ki İbrahim Aleyhisselam: İnne kuntu min Ben diyor Allah'ın <gülüyor> tamam khaliliyim, Allah'ın dostuyum. Ancak ben buna ne değilim? Yani layık değilim diyor. Kime gidin? İamdu <gülüyor> ila Musa, ledi Allahu teklime. Allah'ın konuştuğu Musaya gidin fi Musa fiy, "Kuluna fiy, "Kulu, "Lestu bı sahibi zâlik." Musa diyorlar, Musa da diyor ki, "Ben de ne değilim? Buna layık değilim. Çünkü ne yaptım Musa Aleyhisselam'da, adam. Mısır'da adam öldüdü, değil mi? İthabu ilâ İsa kelime-ı Allah ve ruhi. İsa Aleyhisselam'a gidin ki, "Fiy, "İsa lestu bı sahibi zâlik." İsa Aleyhisselam diyor ki, "Buna sahip değilim. Ben bunu buna layık değilim." faton Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem. Kime geliyor insanlık arkadaşlar en son? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e geliyor. Fiqumu fiyuznu le. Aleyhisselam kalkıyor ve ona izin veriliyor. Bakın şefaat izni o anda veriliyor Aleyhisselam. Ve emanet ve'r rahim. Bakın bu hadiste çok önemli bir nokta var bu rivayette özellikle emanet ve akrabalık. Diyor ki Aleyhisselam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 Diyor ki Vesselam emanet ve Rahim akrabalık bağları ne yapılacak getirilecek. Gelin denilecek onlara gelecek onlar da. <gülüyor> Feykuman cembetey sırat <as> <sirât> yemi'nen ve şimalen. Sırat köprüsünün sağına ve soluna duracaklar. Feymuru <feyamurru> evvelukum kelberk. Şimdi Nebi Vesselam o sırat köprüsünden aç O sırat köprüsünü açacak. Üzerinden geçecek.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 diyor ki evvelukum ymur evvelukum kelberk sizin en öncü gruplarınız ilk girecek olanlarınız diyor kel bark. ne gibi geçecek oradan şimşek gibi geçecek şimşek tak taktığı zaman nasıl hızlı bir şekilde geçiyor yani hani bazıları Allah Teala kuran diyor yarışın yani, Tabi yarışın vesariu ila mağfireti min rabbikum rabbinizin mağfiretine yarışın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 Voshet der rical. Kimileri de var ki koşan insanlar geliyor Yani bir zorluk var ama koşuyorsun. Diyor ki tecriybihim amaluhum. Bunlar hepsi bütünlemeye kalmadan geçenler. Diyor ki aleyhüsse'n, tecriybihim amaluhum. Onları koşturan kimdir? Yani orada deminden dedi ki o şimşek gibi geçiren, rüzgar gibi geçiren, kuş gibi Amel. uçan diyor, amelleri.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 70-80 geçiyor, vay be diyorsun. Şimdi dünyadaki amelleri de buna benzetirsek... Gece namaza kalkmak... Ya yataktan kim kalkacak, zırhı kitabı bırakacak? Sabah ezan okunmuş, kim gidecek? Değil mi? Yarın perşembe, günler de uzadı. 8-10 geçe ezan okunuyor, oruç. Değil mi? Sanki böyle bu şeyler, bu amellere biz muhatap değiliz değil mi? Yani hani böyle sana şey yapılır ya böyle... Bir meydanda...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 Allah'ım ne yap? Selamete çıkar, kurtar. Yani çünkü yani ipin üstünde öğüren sevdiğim bir insan olsun. Ne yaparsın? Ha düştü, düşecek. Aynen. Gitti gidiyor, değil mi? Peygamber Aleyhisselam da dua ediyor. Selim, selim diyor. Hatta ta'ciza a'malu'l ibad. Şimdi arkadaşlar, amellerin eksik kaldığı kullara geldik. Yani ameller ne yapmadı, onu ittirmedi arkadan.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 Sınav sonuçları sınav kağıdı açıklanıyor. Diyor ki Allahu Teala ve selam hatta yegi ercul la yestatiu es seyra illa zahfa. Adam diyor gelir. Ama nasıl gelir? Emekleyerek. Yerde sürünerek gelir. Ve fi hafatai's sirat kalalib. Sırat köprüsünün iki kenarında neler vardır?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 tercümeye baktım ben orada şey yazmış. Köpekler vardı yazmış. Yani kelp kilap çoğul Arapçada kelp ama buradaki kelalip köpeğin çoğulu değil yani. Kulap. <gülüyor> evet. Kelali muallaka me'mura bi'ahzi men umirat bihi. Bu kancalar ne yaparlar? Yakalamakla emir olundukları insanları yakalarlar. Fa mahdushun najin diyor ki bak yine orada o kancanın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 Herkesin farkettiği bir ses. Hadis şu anda hatırladığım kadarıyla Sahih-i Müslim'de hadis. Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Cehennem'den bir taş bırakılmıştı. O diyor henüz ne yaptı? Dibine yeni düştü. Onun sesi bu. Yani cehennem yerin tam olarak bilmediğimiz bir yer. Ama yazın Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Yazın sıcaklığı, havanın sıcaklığı diyor. İnne şiddetel har min feyhi cehennem Ateşin neydir diyor? Fokurdamasının diyor.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 İfrat ya da tefrit yanlış kullanım yoksa onun zamini fıkhen kimdir emanet alan değil. Yani o mal için cep telefonu verdin ben evde çekmeceye koydum bozuldu ve hatta kullanmam için verdin normal saatlerde kullandım ben alıp duvara çivi çakmadım yere fırlatmadım bozuldu bunun sorumlusu ben değilim mal sahibi. İşte Zubeyir de diyor ki yani bu emanetler telefon olur bir şey olur hak kareyemezsiniz ya onun üstüne. İslam hukukuna göre bunları diyor ben ne olarak alayım? Borç olarak alayım yani. Borç olarak alıyor onlardan. Evet. Ar Ve Uzu Bey'in dolgun için ne yok ne gelir yok diyor tercümede. Defterdar gelirim, hiçbir şey yok. defterdar derken ne benim diyor Maviye imara ben ne bir yerde diyor yöneticilik yaptım. Allah Resulü beni yönetici olarak atadı. Ne de diyor? Zekat malı topladık, vergi geldi. insanlardan bir şeyler aldık. Evet.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 Fevcet'de milyon ifadesi yok ashab döneminde. Elf elf diyorlar. Bin bin. Bin bin ne oluyor? Bir milyon. Bin bin. Bak ne diyor? Fevcet'de elfey elf ve miettey İki milyon, iki yüz bin borcu var sahabenin. İki milyon iki yüz bin borcu. Evet. Hakim bin Hizam benimle karşılaştı. Yedi. Hakim bin Hizam amcaoğlu. Baba ölmüş.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 Abdullah bin Cafer geldi, onun Zübeyir'de de yüz bin alacağı vardı. Abdullah bin Cafer, kim bu Abdullah bin Cafer? İbn-i i̇bn Talip. Kim bu, kimin kardeşi? Hazreti Ali'nin kardeşi. Onun da alacağı var, geliyor. Diyor ki, benim de diyor yüz bin alacağım var Zübeyir'den. Devam et. Abdullah'a isterseniz hepsini size bırakırım dedi. Evet. Abdullah da hayır dedi. Ha, ne diyor?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 Dört buçuk hisse dedi. Şimdi doğru tercüme ettim. Dört yani dedi şimdi dört buçuk. Evet. Münzir bir Zübeyir ben bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. Diyor ki tamam ben de alıyorum bir, bir hisseyi. Evet. Amr bin Osman da ben de bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. İbnizama ben de bir hissesini yüz bine aldım dedi. Evet. Muaviye ne kadar kaldı dedi? O da bir buçuk hisse dedi. O da ben de onu 150 bine aldım dedi. Evet. Abdullah bin Cafer hissesini Muaviyeye 600 bine sattı. Daha sonradan bakın Abdullah bin burada ne kadar kâr ediyor şimdi? 2, 2, 200. 600. Borcu 400'dü. Alacağı 400'dü. 600. toprağı aldı, Muaviye gitti ondan 600'e şey yaptı, satın aldı. Evet. İbnü Zübeyir borçları bitirince, şimdi şey, hadi sen önemli olan noktası burası arkadaşlar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 سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك